cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizlerdeki razı olmadığı huyları razı olduğu huylarla değiştirsin. Bizleri salih, hayırlı, ahlaklı, ezertli, samimi Müslümanlardan eylesin. Hem bizi hem de neslimizi. Evet kardeşler geçen haftaki dersimizin konusu Kur'an ve sünnette Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakının temel özellikleri üzerindeydi. Ve bugün sohbeti aynen oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aleyhisselam Aleyhisselam Aleyhisselam. Aleyhisselam. Hoş geldin delikanlı. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinden emin oluşu ve tevekkülü üzerine devam edeceğiz. Evet kardeşler Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, sizin için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resulü. Yani bizim hiçbir asırda, hiçbir dönemde bir başkasını önümüze alıp da numune edinip de ya bu bana örnektir deme ihtiyacını ne yapmıyoruz? Duymuyoruz. Bakın bütün milletlere sevdikleri, örnek aldıkları insanların sözlerini ata sözleri diye her yere ne yaparlar? Yazarlar. Ve gelecek nesiller onun e, şeklini, şemalini görsün diye de görkemli bir şekilde heykellerini yaparlar. Yani nesiller onu tanısın. İşte bakın bu sizin atanızdı, şunu yaptı, bunu yaptı. Kar da, kış da, soğuk da adamın şeyini dışarıda dikerler. Fakat bizim peygamberimizin ne resmine, ne heykeline, yapılmasına hiçbir ihtiyacı nedir? Yok. O kadar net bir ahlakı, o kadar net bıraktığı bir kültürü var ki, Müslüman bunu okuduğunda, öğrendiğinde, onun ahlakıyla ahlaklandığında, onun aynen bir modeli ne yapar? Olur gider. Ama diğerlerine bakın, ister heykeline, ister göğe yapsınlar, ister resimlere, ister cebinizde devamlı taşıdığınız paralara resimlerini koysunlar. Yine de bir türlü onun gibi insanları ne yapmıyorlar? Kolonlayamıyorlar, yetiştiremiyorlar. Ama dinde öyle bir güç vardır ki hele hele peygamberimizde öyle bir ahlak, öyle bir özellikler var ki bu özelliklerin tümünü bir insanda bulmamız çok zordur. Bu ancak Allah korkusunu duyan insanlarda bulmak gerekir. İşte bugünkü özelliği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk bahsedeceğimiz insanların içinde emniyet kaynağı olmasının yanında Rabbına karşı da tam itimat göstermiş hayatını tevekkül ve emniyet içinde geçirmiş birisidir. Mesela e, hicret yolculuğunda Sevir Mağarası'na sığındıkları bir sırada Mekkeliler buraya yaklaşıyorlar. Hatta ayaklarını görüyorlar. Ebu Bekir korktuğunda ona ne diyor? Korkma diyor. İki kişinin üçüncüsü nedir? Allah'tır. Allah bizimle beraberdir. Yani kendisi hem emniyeti sağlayan hem de yanındakine güven veren aynı zamanda da Allah'a tevekkülünde hiçbir şey, şüphe Duymayan birisiydi. Bu aynı zamanda bizim yaşantımıza geçirmemiz gereken noktalardan bir tanesidir. Mesela kader dersinde vermiştim örnek hatırlarsanız. Mümin yarına Allah'la bakar. Allah'a tevekkülle bakar. Çünkü peygamberlerin, müminlerin özelliği budur. Kafirlerse yarına cebindeki parayla bakarlar. Eğer cebinde para yoksa, malı mülkü yoksa Yüzlerinde neşe yani bir sudur, bir şey göremezsiniz. Ama müminde tam bir tevekkül vardır. Peygamber aleyhisselam namaz kılarken evindeki 3-4 tane altını kendisini namazda meşgul etmiş, hemen onları ne yapmış? İnfak etmiş rahatlamıştır. Hemen. Ama tevekkülü ancak demek ki bu şekilde yakalama ve Allah Resulü'nü güzel anlamamız gerekiyor. Korkma diyor. Allah bizimle beraberdir. İki kişi hakkında zannı nedir? Onların üçüncüsü Allah'tır diyor. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sekineyi yani tam bir emniyet halini indirdiğini açıklamıştır. Allah hepimize hayır versin. Bizlere de sekinet versin. Allah pek çok yerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı ve inananları her ne olursa olsun, kendisine güvenmeye ve dayanmaya çağırır. Her ne olursa olsun. Bu da nedir? Ee, Allah kendisine güvenenler ve sonsuz bir itimat gösterenler için yeterli olduğunu sık sık hatırlatmadır. Bizim Rabbimiz kim? Allah. Yediren, içiren, terbiye eden, yaşatan, öldüren kim? Allah. Bunu bildiğimiz halde ona eğer güvenemiyorsak, ona gereği gibi tevekkül edemiyorsak, bizde bazı nedir? Müşkülaklar vardır. Güvenme sekinetle olur. Teslimiyetle olur. Ya Allah büyüktür deyip de ona güven duymuyorsak, kalbimizde bir rahatlama yoksa, bunda ne var? Bir sıkıntı var. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün bir savaş esnasında bütün hadis kitaplarında bunu okumuşsunuzdur hemen hemen hepsinde geliyor bu fare müslüm başta savaş esnasında diyor yeni diyor ayrılmıştık etraf emniyet içinde değildi diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor dinlenmek için bir ağacın altına diyor uzandı bir anda diyor bir müşrik kılıcını sıyırıp tam diyor başına dikildi şimdi seni benden kim kurtarır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç istifini bozmadan Allah dedik. Yani tam bir teslimiyetle. Ve diyor Cibril onun göğsüne diyor bir yumruk atıyor. Adam kılıcı elinden düşürüyor. Allah Resulü çeviklikle adamın kılıcını kapıyor ve başına dikiliyor. Şimdi seni benden kim kurtarır? Diyor. Yani Ölümle burun buruna olduğu halde bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sekineti, bozduğuna dair hiçbir şey yok. Düşünün şimdi, kendi nefsinizde bunu bir hissetin. Kendinize bir cevap verin. Ne yaparsınız? Azıcık İbrahim gibi böyle bir ateşe atıldığınızda. Yani evet. İbrahim Aleyhisselam'a değil, kendi nefsinize bir gidin. Yani Allah'a güveniniz ne halde? Hakikaten teslim misiniz? insanın kendisini muhasebe yapması gerekir. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah diye bağırması çok önemli. Kendine güven davranışı şeklinde bir kişilik özelliği olarak bize de bunu ne yapıyor? Örnek olarak gösteriyor. Bu da kendisine güvenden ziyade Allah'a kesin bir itimadı var. Tevekkülü var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah diyor Peki, o an Allah Resulü öldürürseydi ne olurdu? Yine Allah'a kavuşacak. Takdir neyse o. Ama senin orada bir tevekkülün söz korusun. Diye evet. <gülüyor> Yine bir özelliği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davasından emin oluşu Herhangi bir insanın basit bir fikir hususunda pek çok insanı ikna etmesi Savunduğu düşüncede gerçekten kararlı olmasıyla mümkündür. Bugün bakın birçok izimler var. Birçok fikirler var toplumda. Veya Müslümanların içine gelelim. Birçok neler var? Fırkalar var. Bu fırkaların da hepsinin başında bir adam var. Ve her fırkada o başındaki adam neyse onunla anılır. O anılan insan da sözünde, özünde ve davasında kararlı olduğundandır. Yani basit bir sözde dair. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Savunduğuna kendisi inanmayan, ortaya koyduğu şeye güvenip başarı elde edeceğinden emin olmayan bir insanın çabası, hedefe ulaşamadan ne yapar? Çözülür, gider. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hayat nizamı Mekkelilere göre kabul edilmesi çok zor mesajlar içermekteydi. Davetini insanlara ulaştırmak isteyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok ağır bir sorumluluk taşıdığının neydi farkındaydı. İnsanlık iflas etmiş, ahlak iflas etmiş, ticaret iflas etmiş, evlilik müessesesi iflas etmiş sen böyle bir ortamda çık hak olan İslam'ı anlat. Aynı belki de inşallah teşbih de hata olmaz. Aynı belki de günümüz. İçki o gün de sel gibi akıp gidiyordu. Bugün de hem de devlet eliyle yapılıyor. O gün de zina hat safadaydı. Bugün de devlet eliyle yapılıyor. Yine o gün de ticaret ve haksızlık hat safadaydı. Aha bugün de aynı hat safada. Yani senin ticaretinde iki şeyi kollayan yok. O günde insan hakları e, diye bir şey yoktu. Bugün de aynı şekilde. Zengin daha zengin, fakir de daha fakir hale ne yapılıyor? Getiriliyor. İşte böyle bir ortamda davet de cidden nedir? Çok zordu. Birisini Allah'tan kork. Hangi Allah diyor? Adam bir Allah'ı bilmiyor ki. Birçok neyi var? İlahı var. Aynı bugün çocuklara öğretiyorlar. Karanlıklar tanrısı, yer tanrısı, gök tanrısı birçok tanrılar nedir? Var veyahut da birilerinin bilmem ne anıt tanrısı. Veyahut birilerinin Hacı Bayram'daki türbe tanrısı. Yani o kadar çok ilah var ki bu ilahların içinde davet o zaman neydi? Gerçekten çok zordu ve Mekke'lerinde yerleşmiş, katılaşmış inanç ve alışkanlıkları vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilahi vahiy o sosyo-kültürel ve dini yapının büyük oranda değişmesini istiyordu. Kadın erkek karışıktı ayrılacaksın. Ticarette dürüst davranacaksın. Namaz kılacaksın. Putlara ibadet etmeyeceksin. Yani bunlar basit olaylar nedir? Değil. Karnavallar vardı bunları yapmayacaksın. İşte cahiliyenin bayramları vardı bunlar iptal edeceksin bunlar basit bir şey neydi değildi Sallallahu Aleyhi ve vesselam yeni bir inancı olan çağrısını öncelikten kendisi kabul etmiş kendi çağrısına ilk olarak kendisi iman etmiştir ve ayeti kerimede bakın Allah diyor ki azze ve celle peygamber rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti müminler de iman ettiler. Şimdi bizler bu ayetle şöyle kendimize bir çeki düzen veriyor muyuz? Allah'a iman ettik derken Allah'ın bize imanda yüklediği şeylerin neler olduğunu gözümüzden geçirip de kendimizin iman ettiğini iddia edebilir muyuz? Kendi iman ettiğimiz bir şey bir başkasından çok rahatlıkla ne yapabiliriz? İsteyebiliriz kendi nefsimize hoş gelmeyen bir şeyi bir başkasından istememiz çok zor bir olaydır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce kendisi iman etmiş, o daveti başkalarına iletmeden önce kendi inancının tüm sonuçlarını kabullendi ve hayatını da bu inanca ne yapmıştır? Adamıştır. Ve Mekkeliler yeni dine karşı amansız bir mücadele içine girmişler. Bu süreçte sözlü, fiili şiddetli birçok eyleme girmişler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davasından hiçbir zaman geri adım ne yapmamıştır? Atmamıştır. Neden? Çünkü davasından emin. Bugün kendi halimize gelelim. Bizler davet ediyoruz. Yok. Etmeyince de davet etmeyince inandığım bir dini de caydırmak için seninle hiç kimse ne yapmıyor? Uğraşmıyor. Mücadele yoluna da girmiyor. Şimdi peygamberlerin ilk görevi davetken müminlerin ilk görevi nedir? Yine davettir. Yine davettir. La ilahe illallahında olmazsa olmazdır. Ama bizim davetimiz ne zaman başlıyor biliyor musunuz? bir yerde bir namaz kılıyorsunuz namazınızın e, fahlı olduğunu görüyor birisi sen niye böyle namaz kılıyorsun adam kaşınıyor sen anlatmıyorsun burada başlıyor davet veya camiye giriyorsun taayatın mezit namazı kılıp oturuyorsun adam diyor ki ne namazı kıldın dünki taayatın mezit namazı böyle bir namazın var yani senin davetin aslında davet dediği ee, Müslümanların bol olduğu ve Müslümanların mescidinde farklı görünen bir uslup yani gayrimüslimlere bir davet de değil sizinki müşriklere olan bir davet de değil kendi içinizde bir özümseme var yani çözülme olayı var bilgisizlik cehalet davet denince katı, kalpleri katı Allah'a inkar eden veyahut ona şirk koşan topluluklara karşı ne var? bir davet var işte o davetin belası da nedir? Çok daha büyüktür. Bu davetten maalesef Müslümanlar şu an nedir? Yoksun. Çünkü kendileri dinleriyle samimi değil ki bir başkasını o dinler samimi olmaya ne yapsınlar? Davet etsinler. Kendileri Müslümanların birlik, beraberlik içinde değiller ki bir başkalarını o birliğe, o beraberliğe, o güzelliğe ne yapsın? Davet etsinler. Herkes kendi nefsinin hevasının, şanının, şöhretinin peşine gitmeye başlamış. Bakın geçmişte sahabelerin bolca oturduğu, mesela şöyle bir meclisin, inşallah sahabe meclisi gibi fazilette olur. Birisi gelip soru sorduğunda o soru herkesi dolaşır. Ondan sonra en büyükleri ne yapardı? Cevap verirdi. Sahabeler bile hemen cevap verme yoluna ne yapmazdı? Gitmezdi. Allah için soruyorum şimdi Müslümanların hali böyle. Birisi bir soru sorduğunda en bilen sussun orada. İnan 50 kafadan 50 cevaplar geldi, hepsi dedi. Ben cevap ver ben de derim ki, ben böyle düşünüyorum ki, böyle ne yapar? Fetba'lar verir, fetba'larım. Ya senin fetban kaç para eder? İbnü Mesud'a gelip soru sorduklarında bilmiyormdur. Bari diyor yani Allah'ın kitabını bulamadım. Resul'un sünnetinde bulamadım. O zaman sen haber ver ey imam dediklerinde diyor ben bir söz söylesem. Bu da Allah'ın Resul'un sözüne ters düşse yarın kıyamette beni kim ortaracak? Seni ortaracaksın diyor. Veyahut hangi yer beni barındırır diyor. Ama bugün insanlar öyle hale gelmişler ki nefislerinin peşinde gidiyorlar. Bunlar davet değil arkadaşlar. Davet değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetinde öyle bir samimiydi ki işkence görüp de işkenceden dıkıp böyle artık tahammül edemeyen sahabeler şikayete geldiğinde ki kolay değil o sahnelere baktığımızda çırılçıplak çöle kazıklarla bağlanmış üzerlerine kayalar konmuş kırbaçlanmış demir şeylerle ısıtılarak işkenceler yapılıyor. Basit değil bu olaylar. Onlar geliyor diyor ki Allah'ın Resulü'ye yani dayanamıyoruz. Dua etsen de Rabbinden bu işkence kalksa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabredin diyor. sabredin diyor. Vallahi diyor öyle bir zaman gelecek ki bir kadın merkebine binecek falan yerden falan yere kadar tek başına yolculuk yapacak Vallahi tek başına olmaktan başka bir şeyden korkmayacak diyor. Yani yanıldıktan başına. Siz acele ediyorsunuz diyor. Yani dininden davet ettiği şeyden o kadar emin ki işkence halinde. Yani ahiret belirsiz, yarın belirsiz. Kendi başına geleceğinden belirsiz. Ama buna rağmen emin konuşan ne var? Bir peygamber var. Biz de davamızdan dinimizden ne yapacağız? Emin olacağız. En ufak bir şey şüphe ne yapmayacağız? Duymayacağız. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu duygu, bu karakter ashabına da ne yapmıştır? Güç vermiştir. Ve hatta demiştir geçmiş ümmetlerde öyle insanlar vardı ki çölü çıplak kızgın çölün kumlarına gömülür, başlarına testere konur, ikiye ayrılırdı, yine dinlerinden dönmezlerdi veya demir taraklarla taranırdı yine dinlerinde ne yapmazdı dönmezler. Bakın bunlar bizim başımıza gelmedi ama gelen insanlar var. Gelmeden bu karakter bize ne yapılıyor? Aşılanıyor. Geldikten sonra sen kendine çeki düzen ne yapamazsın, veremezsin. O başına gelmeden önce bakın peygamber sizi ne yapıyor? Motive ediyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın özelliklerinden birisi kendinden emin oluşuydu ve liderlik karakteri vardı. Biliyorsunuz özgüven ya da kendine güvenmek de diyebileceğimiz bu özellik büyük başarılar kazanan özel insanların temel niteliklerindendir. Çünkü aradığını bulmanın, umduğuna ulaşmanın ilk şartı önce o şeyin olabilirlerine karşı kendinin inanç içinde olmasıdır. Yani insanın özgüveni. Başarıya ulaşmak için insanın kararlı olması da nedir? Şarttır. Başarıya ulaşabilecek insanın e, önce kendisinin inanması gerekir ki sonra etrafındaki insanların ona ne yapması? Katılması gerekir. Mesela bakın e, Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kendisiyle birlikte hicret edenlerin malını müşrikler ne yapıyor? Yağmalıyor. Ve Ebu Sufyan kumandasında şu Atatakşi'yi 80'e ya da 90'a getir. İçeriği ıslana nem ne mi yapar? Ee, Şam'a doğru şey ne yapıyor? Kervan yola çıkıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sız kervanı yakalayıp müminlerin eşyalarını ondan almak için kervanın yolunu kesmeye gidiyor. Ebu Sufyan haber alıyor. Ne yapıyor? Hemen yolunu değiştiriyor. Fakat Allah Resulü bir türlü atının yönünü Medine'ye döndürmüyor. Sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü, vallahi biz sana Musa'nın kavminin dediğini demeyeceğiz. Onlar ne demişti? Senden Rabbin git savaş. Vallahi sen bize atını denize sür desem biz atımızı ne yaparız denize süreniz deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bediri ne yapıyor işaret ediyor çünkü hiçbir peygamber savaş için bir yeri terk etti mi savaşmadan geri dönmesi yakışık almaz. Bakın peygamberin kendinden emin oluşun asabi gelmese bile tek başına gidecek hareketi işareti göstermesi ve lider Kişiliği olması arkasındaki insanların da aynı karaktere bürünmesine ne yaptı? Sebep oldu. Hadis-i şerifte ne diyor biliyor musunuz? En iyi arkadaşlık dört kişiliktir. Dört kişinin arkadaşlığı diyor. Ve e, bir Müslüman ordusu azlıktan dolayı asla yenilgi duymaz diyor. Aktı mı? Yani bizim çatıyı da söktüler o zaman. Neyse. 1200 kişiden dolayı azlıktan dolayı hiçbir zaman bir ordu Müslüman ordusu e, yenilgi almazdır. Bugün Müslümanların sayısı kaç? 2 milyar. Peki var mı bir başarı Müslümanların? İnşallah olacak. Şu anda yok. Neden yok? Çünkü Müslümanlar Lider örnek hep başkalarını almışlar. Bugün bakın birisi tutmuş bir mücadeleyi örnek almış adını Nurcu demişler. Birisi tutmuş bir mücadeleyi örnek almış adını Süleymancı demişler. Birisi şunu demiş birisi bunu demiş. Herkes bir örnek insan aramış Ama o örnek aldıklarının da örnek aldığının kim olduğunu ne yapmamışlar? Bakmamışlar. Bizim için örnek Allah'ın Resuludur. Allah Resulü'nü bırakıp da bir başka zamanlarda yapılan e, mücadelelerdeki insanların ismini aldık mı o zaman bölünme, fırkalaşma ne yapıyor? Gündeme geliyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar emin ki bir gün ölüm döşeğindeyken amcası e, Mekke müşriklerini çağırıyor. Yiyenim ben ölmeden şu Mekke'nin ulularını topladım. Aranızdaki şu meseleler ne yapsın? Sulh olsun. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, onlara diyor ki Ey amcacığım diyor, ben bunlardan fazla bir şey istemiyorum. Bir tek kelimeye davet ediyorum. E buna uyusunlar. Aramızdaki şey kalsın. Mekke müşriklerinden birisi diyor ki biz değil bin tane söyleyelim. Yeter ki diyor sen bizim ilahlarımıza dil uzatma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam La İlahe illallah deyin. Bu aramızdaki dava bitsin. Mekke müşrikleri ne yapıyor? Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi bu sözden kaçıyorlar. Çünkü o söz ne anlama geliyordu? Mekke toplumu ne yapıyordu? Biliyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o sözü söylerken ne söylediğinin farkındaydı ve sözden emindi. Karşıdakine de ne yapıyor emin olarak bu sözü söylüyor. Halbuki karşısındakiler onun canına kasteden, birçok abluka yapan, birçok işkence yapan insanlar. Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'da ne bir ürkme, ne onlardan bir çekinme hiçbir şey nedir emaresi bile yok. Ali'ye bakıyorsun diyor ki vallahi diyor biz savaşta savaşın kılışkın anında diyor, öyle diyor ürperirdik, korkardık ki ancak Allah Resulü'nün etrafına toplanır, güven içinde olduğumuzu hissederdik diyor. O çünkü korkmazdı diyor. Korkuyu onun etrafına toplanarak yenerdik diyor. Şimdi düşünün, normal halde insan belki korkmayabilir ama can pazarının olduğu bir yerde Kafirlerin gücü çok fazla. Siz azsınız ve karşı karşıyasınız. Her tarafta kardeşinizin öldürüldüğünü, parçalandığını görüyorsunuz. Bunlar kolay manzara değil. Ölüm bütün bedeninizi ne yapar? Sarar. İşte orada cesaretli birinin çıkması sizin bütün bu korkuyu yenmenize ne yapar? Sebep olur. Ve Müslümanların her savaşta bir parolası var. Nedir bilir misiniz? emit Emid. Emid. Ne demek emin. He? emin? Öldür, öldür. Şimdi bakın savaşta gidiyorsunuz. Öldür, öldür. Hızlanın. Artık var ya karşınıza kim çıkarsa çıksın öldürürsünüz. O sözü söyleye, söyleye, söyleye. Bir de hızlandığını söyleyin. Parolalar bile basit değildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar kişilikli olduğunu düşünün. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Öyle güven veren bir insan ki bir gürültü olsa bir baskın gibi bir bakıyorsunuz ki o bölgeden Allah Resulü e, boynuna bir çıplak kılıç asmış. Eğer siz bir atta veya katırda sakin olun bir şey yok, telaş yok diye o bölgeden geldiğini görürsünüz. Yani sahabelerin naklettiğinde. Yani neymiş ne değilmiş diye korkuyla merak ederken sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olayın olduğu bölgeye ilk gidip teftiş eden, kontrol eden ve gelip size sakin olun diyen bir kişiliğe nedir? Sahip birisi. Yani lider birisi. Ve öyle bir e, lider özellikleri var ki, tehlikeli bir durumda dahi sukunetini koruyabiliyor. Ve öyle bir kişiliğe sahip ki, duygusal ve düşünsel açıdan kendisini denetleyebilen bir insan sinirlerine hakim, öfkesine her zaman nedir? Hakim olan birisi. Onun için kardeşlerim bizlere düşen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzelliklerini yakalama ve onun bu özelliklerini e, alma. Öyle birisi ki hem fasih konuşan birisi hem de açık sözlü olan birisi konuştuğunu karşıdaki çok rahat bir şekilde ne yapıyor? Anlıyor. Ve az kelimeyle çok şey ifade edebilen bir peygamber. Bugün İslam alimiyim diye sokağa çıkan insanlar ineğin dilini doladığı gibi dolamasalar, düzgün, fasih, öz kelimeler kullanarak dini anlatsalar ne olur? Yeryüzünde inanmayan kalır mı? Allah. Ama bugün konuşanlara bakın, konuştuklarını siz bile anlamıyorsunuz. Öyle kelimeler katıyorlar ki konuşmalarının içine yani kendileri anlamadığı gibi dinleyen insanlar da belli bir noktadan sonra kopuyorlar. Meseleyi anlamaktan öteye gidiyorlar. Öyleyse iman ehli insanların Peygamber Aleyhisselam'ın bu ustubunu alarak hem fasih, hem de insanlara davet yaparken anlayacakları dilde anlatacaklar ve tane tane. Ayşe annemizin dediği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey anlattığında diyor, onun kelimelerini saymak isteyen tek tek ne yapardı? Sayardı diyor. Ve bir şey diyor, önemli gördüğünde ne yapardı? Onu üç kere tekrarla diyor. Bugün hatıplara baktığımızda sohbet diye yaptıkları şeylere bakın, kendilerini takip etmeniz, sözlerini anlamaya çalışmanız çok zordur. Makinal tüfek gibi gidiyor adam. Arkasındaki anlıyor mu, anlamıyor mu? Bakmıyor. Halbuki davet gelen insanı ne yapmaktır? Eğitmektir. Ve Allah Resulü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklandırmaktır. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaşamış olduğu ortamda İslam'a inanmayan Allah düşmanı olan insanların kalbini kazanmak için ne yapmıştır? Onlara gelen harpten cilci olsun birçok ganimet olsun kalpleri İslam'a ısınsın diye onlara birçok neler vermiş hediyeler vermiştir. Demek ki bizim Sadece İslam'ımızı korumamız önemli değil. Yakınlarımızdan İslam'a soğuk bakan, Müslümanım deyip veya Müslümanlıktan hiç haberi olmayan insanlara karşı bizim ilgi ve alakamız ne yapacak? Hat safhada olacak. Önce ne yapacağız? Birincisi karakterimizden kendimizi onlara bir ispat edeceğiz. Sonra onları malımızla Verdiğimiz ufak tefek veyahut onların hoşuna gidecek hediyelerle İslam'a ne yapacağız? Isındıracağız. Onlar sana ilgi alaka duyunca bu sefer senin halinden ne yapacak? Hallenmeye başlayacak. Sahabenin birisi geliyor diyor ki o zaman yani belki tam sahabe değil senin diyor elçin geldi diyor günde beş vakit namaz olduğunu emretti. Benim canım istemiyor iki vakit kılarım. Kıl fark etmez diyor. Neyi gösteriyor? O adam kavmiyle nemalanıyor. O kavminin içinde yaşaması ona ne yapıyor? Hoşuna gidiyor. Kavmi iman etmiş, kendi canı istemiyor bak. Beş vakit namaz da kılmak istemiyor. Ama Allah Resulü ne diyor? Kıl fark etmez. Oradan ayrılmak istemiyor. Kavmiyle beraber ola ola ne yapacak? O da onlar gibi olacak, kılacak, gidecek. Ya karısı var, ya malı var, ya işi var, bir şeyleri var. Bunlar nedir? Göz ardı edilecek meseleler değiller. Burada hep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkı e, istiyor ve hak için hep ileriye dönük ne yapıyor? E, programlar yapıyor. O an için değil. Allah hepimize hayır versin. Yine mesela sahabenin birisi geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu bir ortamda Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben zinayı çok seviyorum. Yani bana amellerin en sevgilisi diyor. Sahabeler kimi elbisesinden tutuyor, kimi bir şeyler. Allah Resulü diyor ki bırakın adam yanıma gelsin. Sahabe geliyor, dizini dizine dayıyor, elini elinden tutuyor ve diyor ki ey filan aleyküm selamlar. sen annenin zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmamaya Allah'ın Senin hoşlanmadığından hiç kimse hoşlanmaz diyor. Sen hanımının bir başkasıyla zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmamaya mı Allah'ın Senin hoşlanmadığından hiç kimse hoşlanmaz. Kadın taifesinde ne kadar varsa hiç üşenmeden aleyhissalatü vesselam teker teker zikrediyor ve sahabe diyor ki, vallahi diyor oraya geldiğinde zinadan daha sevmi bir amel gözünde yoktu. Ama şimdi zinadan daha iğrenç ve çirkin bir amel bilmiyorum diyor. Bu nedir? Demek ki içimizden bir tanesi günaha meyledebilir. Günah ona çok tatlı sevimli gelebilir. Önemli olan onu ondan tiksindirmek ve vazgeçirmek. Çünkü Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi diyor. Şimdi birisi İmanı olan bir şeyi sevmeyip küfür olan bir şeyi seviyor, tiksinmiyorsa ona ne yapacaksın? Onu tiksindirtme yoluna gidecek. Yapma, etme. Sen istediğin kadar de. Adam ne yapmış? Onu kana kana içmiş. Onu ondan ne yapacaksın? Dönderteceksin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet. o kadar e, konuya vakıf ve o kadar usluplu davranan birisiydi ki bize de onun bu davranışı nedir? Örnek olması gerekir. Ve yine geliyor bir bedevinin birisi mescide ne yapıyor? Bevle diyor. bevlettiğinde sahabeler ona bu hareketinin kötü olduğunu yapma deyip veyahut da engellemeye çalıştıklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olayı görüyor. Bırakın diyor adam işini görsün. Çünkü ondan sudur eden ahlak ne? O. Adam sen ne yaparsan yap o işini ne yapacak orada yapacak. Adam işini bitiriyor. Aleyhissalatü vesselam bir kovası alıyor. Adamın devlettiği yere döküyor. Ve adamı çağırıyor. Diyor ki be adam mescitler Allah'ı zikretme ve secde etme yerleri. Bunu anladın mı? Anladım. Mescitte necaset yeri, bevil yeri değildir. Diyor. Ashabına dönüyor. Şimdi adama görer tamam. Adam meseleyi anladı. Ashabı bir mesele öğretecek. Öğreteceği nedir? Herhangi bir mesele olduğunda takınılacak tavır nasıl olmalı? Bu nedir? Bir karakterdir, bir özelliktir. Bakın, beş kelime söylüyor ki, beşi de apayrı bir cümle. Kim bu cümleleri kurmaya çalışsa kuramaz. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin. Yani, hep hayır namına nedir? Bir ahlak veriyor. Olay ne? Adamın birisi geliyor mescide bevle diyor. Hadi bir deneyin. Gidin şu Hacı Bayram'a şimdi bir bevle bak. Ne yaparlar? Doğrarlar bunu ya. Ve birinizle gidin durun. Adam işini görsün deyin. Sen de gitsin. Ve bu hadise hatırlatın. Kim takar sizi? Niye? Niye takmıyorlar? Bu bizim Liderimizin, bu bizim peygamberimizin ahlakı değil mi? Bu onun sözleri değil mi? Bizler mescidi terk ettik. Çeşitli yerlerde toplanıp gruplaşmaya başladık. Ve Allah'ın ve Resul'ün sözleri Allah'ın mescitlerinde dinlenmez hale geldi. Bakın yabancı hale geldi. Burada bizler peygamberin ahlakıyla, onun konuşmasıyla, onun meselelere hakimiyetiyle Hareket etmediğimiz için bu hallere ne yaptık? Düştük. Ve İslam garip geldi, yine garipliğe dönecek. Yani bugün kendimiz Müslümanız dediğimiz halde, Allah'ın mescidi dediğimiz yerde garip durumlara hep daveti yapmamak lazım arkadaşlar. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzellikleriyle Rabbim bizleri de haşir neşir eylesin. Amen. Yine bakın, öyle bir liderlik konumu var ki, Hudeybiye anlaşmasında imzalanan o çok ağır maddelerde sahabeler dahi itiraz ediyorlar. Allah hak değil mi? Hak. Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Evet. Dinimiz hak değil mi? Evet. Ama neden sen bunu imzalıyorsun dedikleri nedir? Sahabelerden vardır. Ama çok geçmeden, aradan bir beş on yıl geçtikten sonra o anlaşmanın, o kadar da değil, o anlaşmanın Müslümanlara ne kadar hayır getirdiğini görüyorsunuz. Orada mesela bir Mekkeli müşrik kaçsa geri verilecek. İman eden bir mümin onlardan bu tarafa geldiğinde ise o ne yapılacak? teslim edilecek yani çok ağır şartlar vardı ve şartnamenin içinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğu vardı müşrikler onu dahi ne yaptılar sildirdiler besmele koydular biz Rahman'a inanıyoruz Rahim'e inanmıyoruz dediler Allah'ın bir ismini sildirdiler buna rağmen Allah Resulü onların yaptığı her türlü edepsizliğe ne yaptı göz yumdu ve anlaşmayı imzaladı o anlaşma Müslümanlara öyle bir hayır getirdi ki, Mekke kansız fethedilme yoluna kadar ne yaptı? Gitti. Bu da onun ne kadar bir lider ve kişilikli olduğunun nedir? Göstergesidir. Rabbim hepimize hayır versin. Onun o güzelliklerini bize de nasip etsin. Geçiyorum. En önemli vasıflarından birisi de sadakati Yani doğru sözlülüyor. Bu kelimeyi şöyle bir düşünelim. Ee, şu yaşımıza kadar gerçekten doğru sözlü olabildik mi? Cevap, anlamadım. Başka bir şey anlattığında kelimeleri seçiyor. Ama bir önemli yok. Onu demiyorum. Yok. Şimdi doğru sözlü olma. Peygamberlerin elbette ki vazgeçilmez özelliklerinden birisi. Çünkü ancak dürüst, doğru olan birisinin sözü kabul görür. Doğru, dürüst olmayan bir peygamberin sözü nedir? Geçerli değildir. Sen hem Allah'tan haber getirdiğini söyleyeceksin, hem de yalancı olacaksın. Doğru sözlü olmayacaksın. Verdiğin sözü yerine getirmeyeceksin. Bunlar hiçbir zaman bir Müslümandan bir peygamberler, bir alimle ne yapmaz? Bağdaşmaz. Doğru sözlük kişinin, özünün, düşüncesinin, sözünün ve davranışlarının tutarlı olduğu ve hakikaten kişilikli insan olduğunu gösterir. Ve birbiriyle insanlar ilişki kurmada da yani arkadaşlık, sevgi, dostluk hep ne üzerinedir? Doğru sözlülük üzerinedir. Şimdi arkadaşından yolculuk yapıyorsun ve sana yalan söylediğini yakalıyorsun. Ne kadar güvenirsin? Çok zor. Yani insanların arasındaki ilişkide de doğru sözlülük nedir? Çok çok önemlidir. Peki yalan nedir? Yalan, belli bir amaç için karşıdakini aldatmak için söylenen bir sözdür. Yalan ortaya çıkınca o insana ne denir? O insan diliyle artık kuş dahi tutsa, lan hani arasında derler. O insanın sözüne itibar ne yapmaz, edilmez. Çünkü artık bir ihtimalli söz konusu. Ama Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın söylediği hiçbir söze ters bir davranışı ne yapamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Gelelim buradan kavramlara. Nifak nedir? Sözle amelin birbirine ters konuştuğunla yaptığının birbirine zıt olmasıdır. Bu nifaktır. Bir Müslüman bunu yapabilir mi? Aslında yapmaması gerekir. Allah Resulü diyor ki ve vesselam İmam Malik bu maddada naklediyor. Mümin cimri olur mu? diye soruyor. Abim, evet. Korkak olur mu? Evet. Diyor. Yalan söyler mi? Aslında Demek ki müminin yalan söylemesi lazım. Bugün bakın toplumu eğiten insanlar kimdir? Hep alim insanlardır. Yani doğruyu, yanlışı, e, helalı, haramı kim, nereden öğreniyorsunuz? Hep alimlerden. Alimler dürüst insanlar olsa şu toplum bu halde olur mu? Müslümanlar şu an çok kolaylıkla yalan söyleyebiliyor mu? Her türlü kötü Hareketi yapabiliyor mu? Bu alimlerinin de yalancı olduğunu gösterir. Yani dürüst insanların sayısının çok az olduğunu gösterir. Evet. Bu yüzden insanın konuştuğunda doğruyu söylemesi gerekir. Ve bu bütüncül ve oturuş kişiliğinin en önemli göstergesidir. Ve kişisel bütünlük aslında sorumluluğunda nedir? Bir türüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın. Doğru sözlülüğü ve buna yaklaşımına baktığımızda bu tutum sadece dili bir zahaftan kurtarmanın ötesinde içsel bir rahatlık ve huzur ortamı yaratması ve iç çatışmadan ferdi korumasıyla kişisel bütünlüğe katkı sağlamış durumdadır. Yani yalan söyleyen bir adamın kalbinde de huzuru ne yapamazsınız bulamazsınız. O yalanıyla uykusu bile ne yapar? Kaçar. O yalanıyla birçok gıybete, hasete, koduya bile ne yapar? Gider. Ve bir yalanı örtmek için belki dünya dolusu yalan, yalan ört. Bir tarihte ben bekardım, gençtim. Bir yere gittik. Evin reisi çok kıskanç birisi. Kışırı kıskanç. Hanımını o kadar kıskanan birisi ki evin camında bile gündüz iki perde kapalıdır. O kadar benim akrabandı. Bir komşuya gidilip gelinmesi gerekirdi. Bir olay vardı. Ve o şahıs çok kıskanç olduğu için ona haber verilmedi. Yani olay gayet normal. Müslümanların içinde olan bir olay. Akşam bir olay oldu. Oraya gitmemeyi yani gittiğini söylememek için bir yalan söylendi. O yalanı bilmek için inan on tane yalan çıktı ortaya. En son dedim ki ya bir meseleyi anlatmak için on tane yalan söylediniz. Ya niye doğruyu söylemediniz? O şahsın yanında söyledin. Dedi ben oraya gidilmesinden dedi kızmazdım ki dedi. O arada evin hanımı patladı. Madem da yıllardır niye cehennem azabı çektiriyorsun böyle yapıyorsun? Daha sonra olayı çözdük. Bizim yanımızda o davranmış Ondan sonra yine kadına eziyet etmiş. Yani e, ama ne olursa olsun o doğru ne yapılmalı? Söylenmeli ve doğru söylense belki o insan o huyundan vazgeçtirilecek. Baskı yapılacak. Yani toplumun getirdiği veyahut akrabaların getirdiği o da o huyundan ne yapacak? Kurtulacak. Yani doğruluk her zaman gönül rahatlığı ve iç huzurudur. Yalan ise kararsız. Ve hadis-i şeriflere bakın kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kişi diyor doğru söyleye söyleye Allah onu doğrulardan yazar ve o doğru doğru cennete götürür. Diyor. Kişi diyor yalan söyleye söyleye diyor. Allah onu yalancılardan yazar ve o yalanda o insanı ne yapar? Doğru cehenneme. cehenneme götürür. Yani doğru insana şahsiyet kazandırdığı gibi mükafat olarak da Allah'ın cenneti var. Yalan hem insanın iç karakterini, huzurunu bozduğu gibi, insanlarla arasındaki ilişkisini bozduğu gibi, aynı zamanda da ahiretini ne yapıyor? Heder ediyor ve cehenneme gitmesine sebep oluyor. Yine bakıyorsunuz, Mekke müşriklerine, Heraklis hadisinin şerhini hatırlayacak olursanız, ona bir ders yapmıştık hatırlıyorsanız, o zaman kavmin lideri ne yapıyor? Ebu Sufyan'ı çağırıyor. O zaman müşrik. Kendisine o günkü gelen peygamber hakkında yani Allah Resulü hakkında soru soruyor. Bir müşrik bakın. Peygamberin azılı düşmanı. Allah Resulü hakkında kendisi yalan ne yapmıyor? Söyleme. Söylemiyor. Niye? Çünkü yalan söyleniyor. Geldiğinde ne diyor? E, eğer eğer yalanı kendime yakıştırmış olsaydı. Bakın bir müşrik yalanı kendisine ne yapamıyor, yakıştıramıyor. Bugün Müslüman olan birisi nasıl yakıştırır onu? Onun için Müslümanın çok dürüst ve kendine şekil e, düzen vermesi ve bu vakalardan ne yapması ders alması gerekir. Bir gün sohbete gelen arkadaşlardan bir tanesi. Sohbete gelirken ailesinin izin vermediğini, yalan söyleyerek geldiğini söyledim. Ben de doğru sözlü oldum. Ama izin vermiyorlar. O zaman gelme. Yalanla doğru öğrenmeye geleceğine hiç gelme daha iyi. Doğru. Çünkü ben bile sana güven duyamam. Çünkü senin anne ve babana yani en yakın insanlarına çok rahatlıkla yalan söyleyebilen birisi Dinin öğreten birisine çok rahat. Hayli hayli söyler. Çünkü bir adım atmış. Ben hiç böyle düşünmüyordum hocam. Doğruyu söyledi. Bir dahaki sohbete babasıyla geldi. Ve babası daha sonra kendisine diyor ki bu adamın sohbetine her zaman gidebilirsin yani. Bir daha benden izin almana da gerekiyor. Haçlık vermiyormuş sohbete geleceğinde. Artık sohbete geldiğinde de haçlık verir Yani doğru ne yapar? Doğrunun kapısını açar. Ama yalan hiçbir zaman insana hayır getirmez. Caiz olduğu yerler yine dine meşru olan yerlerdir. Onun dışında hiçbir zaman yalan bir Müslümana ne yapmaz? Yakışmaz. Şimdi düşünün ben burada size dininizi anlatacağım ama yalancı birisi olacağım. Ve siz de benim yalancı olduğumu bileceksiniz. Sohbetime geleceksiniz. Bu mümkün değil. Yani bir yerde insan ne yapar? Dayanamaz. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü da bize en yansıyan özelliğinden birisi de neymiş? Buymuş. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın şakaları da vardı. Şakaları hakikaten çok şaka yapan birisiydi. Ve sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü sen bize şaka yapıyorsun. Evet. Şakam da benim ciddidir diyor. Hiçbir zaman şakada olsa yalan ne yapmam söylemem. Yaptığı şakalara bakıyorsunuz. Ne diyor? Sen gözünde boz olan herifin karısı değil misin? Benim kocamın gözünde boz yok diyor. Muhakkak ki her insanın gözünde aklı vardır diyor. Adamın birisi deve istiyor. Şuna bir dişi deve yavrusu verin diyor. Adam diyor ki ben deve istedim ne yapayım yavruyu? her deve başka bir devenin nedir? Yalnız, Yalnız yani yaptığı hiçbir şaka yalan nedir? Değil, hep ciddidir. Bizim de şaka namına yaptığımız sözlere yalan ne yapmamamız? Katmamamız gerekir. Şaka bile olsa bu bizim güvenilirliğimizi ne yapar? Bozar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neşeliyse yüzünden durgunsa yüzünden bir endişesi, bir sıkıntısı veya hoşlanmadığı bir şey varsa hep yüzünden ne yapardı? Onu görmeniz mümkündü. Biz de aynı karakterde olan insanlar olmak zorundayız. Neden? Münafıklar nasıl insanlardır? 200. İki yüzü. İçi başka, dışı başka. Peygamberin içi nasıl? Dıştan göründüğü aynısı. Öyleyse biz bu huya ne yapacağız? Ee, alacağız ve bunun zıttı, sohbetin içinde de dediğim gibi sözle amelin birbirine uymaması nifaktır. Birisinin illa gelip de sen fasıksın, sen münafıksın demesine gerek yok kardeşlerim. Bilgi kantarına öğrendiğinizde kendiniz çıkacaksınız. Kendiniz söylerseniz acıtmaz ve kendinizi düzeltme çok daha rahat olur. Ama bir başkası size bunu derse bu çok zorunuza gider. Hangimiz Ömer'in ahlakına sahibiz? Gelip de birine ben münafık mıyım diye soran var mı böyle birisi? Yok. Hatta öyle insanlar var ki benim başıma çok geldiği için diyorum. Ya benim diyor bir hareketim var. Eğer sen de bunu düzeltmiyorsan ahirette iki elüm yakanda der. Ben hiçbir zaman sen şöylesin demem. Onun olduğu ortamda o yanlışını izale edecek bir konuşma yaparım. Muhakkak bir nasihat ederim. Alırsa alır, almazsa Bize yakışan ustup nedir? Budur. Ama hepsi bitmiştir. Sen münafıksın dedi mi? Adamın zoruna gidiyor. Ama her türlü vasıf onda nedir? Şey. Hem de tescilli hem de yılların böyle e, onayladığı ama maalesef maalesef insanlar bozulduğu için bozulan bozulanı kucaklar. Çünkü kişi ile beraberdir. Hem orada hem burada. Cennette de cehennemde de. Ama unutulmayacak bir şey var ki kardeşler o da nedir? Burada dost olan müjdüm, fasık münafıkların orada birbirine düşman olacağı. Ama burada dost olan müminlerin orada da dost olduğunu göreceksiniz. Yani burada da dürüstler, orada da dürüstler ve kardeşlerini cennette göremediklerinde Allah'tan ne yapacaklar? Rica edecekler. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Ya Rabbi bunları ateşten kurtar diye ne yapacaklar? Onlar için şefaatçi olmaya çalışacaklar. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ne zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, haliyle hallenirsek, ne zaman onun sözleriyle e, hareket edersek, bizler de o zaman düzelen insanlardan oluruz. Her ne durumda olursa olursun, doğruluktan ayrılmayın diyor. Ve doğruluk mutlaka insana iyilik getirir. Ve iyilikte insana hiçbir zaman zararı ne yapmaz, dokunmaz. Ama toplumda bir söz var. Ne var? Bakın ne kadar bozulmuşuz. İyilik yap, hemen arkasından kötülüğü bekle. Bakın şimdi ata sözü olmuş. Neyin sözü? Ortamın ne kadar bozukluğunu hem de bunu Müslümanlar kullanıyor. Yap iyilik, hemen kötülüğü bekle. Yani iyilik yaptığından bekle. Veyahut, daha önceleri duyuyorduk, şimdi pek duymuyorum bunu. Besle kargayı, oysun gözünü. Bunlar Müslümanın sözü değil. Ama maalesef ne kadar ortamın bozulduğunun nedir? Göstergesidir. Ama ne olursa olsun Müslüman iyiliği ne yapacak? Yapacak. Dürüstlükten ne yapacak? Ayrılmayacak. Çünkü dürüstlük insanı ne yapar? Cennete götürür. Yalansa hiçbir zaman insana iyilik getirmediği gibi insanı kuşkulu. ...kendi kişiliği bozuk... ...dürüstlükten bir haber olan... ...insanlardan eyler... ...hatta öyle hale gelir ki... ...o insanlar... ...yani yalancı, kişiliksiz insanlar... ...yalan söyleye söyleye... ...artık... ...dürüst insanları dürüst görmeyiz... ...ve der ki ben senin gibi... ...nicelerin cebimden ne yaparım... ...çıkarım diyen insanlardan... ...olur. Yani... ...artık kalpleri hastalıklıdır... Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan insanlardandır. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. İnsanların, Müslümanların birliğini, beraberliğini bozmayın. Bakın Allah'ın kitabında bak böyle böyle diyor. Yok. Biz yeryüzünü ıslah eden insanlarız diyen hale gelen insanlardan olurlar. Tescilli hırsızlara olur mu canım hırsız mı olur derler. Tescilli yalancılara Şeyhülislam ismini koyarlar. Ve ne yaparlar? Belamları taş baş tacı yaparlar. Ama yarın ahirete geldiğinde bu bizi sapıttırdı. O belam da diyecek ki yok ben bunlara bana oyun demedim ki. Bunlar geldi ne yaptı? Bana oydu diyecek. O zaman yalan ateşe birlikte girdiklerinde onlar diyecek ki bunların azabı iki kat olsun. O diyecek ki bunların azabı iki kat olsun. Ama müminler birbirlerine asla ne yapmayacaklar? bırakmayacaklar. Allah orada da dost, burada da dost, dürüst, samimi Amin. insanlardan eylesin. Amin. Hakkı Amin. hak bilip yaşamayı Amin. batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Amin. Öğrendiğimiz doğrularla kişiliğini düzelten samimi Müslümanlardan Amin. eylesin. İnşallah haftaya ahde vefakarlığıyla sözünde durması e, ahlakıyla devam edelim bugünkü bunlar bizim için iktifa eder inşallah. Halike Allahümme hemde ve hamdiki eş la ilahe illa ente estağfuruke. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allah